Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla beraberiz Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ederim Afiyettesiniz inşallah elhamdülillah, elhamdülillah. Böyle sonbahar kış girişindeyiz Seslerimiz değişiyor biraz boğazlarımız değişiyor Sizlere de sıhhat afiyet diliyoruz inşallah. Yani, inşallah. Hocam, ya yani programlarımızda e, bir Müslümanın İslamla ilişkisi ben Müslümanım diyen bir insanın İslamla ilişkisini doğru çerçeveye oturmak e, oturtmak üzerine konuşuyoruz e, ayetlerden yola çıkarak en son işte Hucurat suresinden, Hac suresinden ayetlerle. Bu meseleyi değerlendirdik. Hucurat suresinde iki ayet daha var. 16-17. ayetler. O ayetlerden birisinde e, Allah'a dininizi mi öğretmek istiyorsunuz? Diye bir soru soruluyor. <gülüyor> Dine küm. Yani Allah'a din öğretmek nasıl bir şey? Yani Kur'an'a geçen bu tanımlama nasıl bir insan tipini, nasıl bir psikolojik alt yapıyı ifade ediyor. Yani din Allah'tan öğrenilirken Allah'a din öğretmeye nasıl kalkılır, kim kalkar? İkincisi de 17. E, ayet. E, geçen haftada da onun üzerine sadece işaret etmiştik. Yani e, Müslüman oluşlarını... Ee, Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme minnet olarak yükleyen lütuf gibi sunan yani Müslüman olduk ya daha ne isteniyor gibi hareket eden insan tipi bunların yani psikolojik altyapısını tahlil edelim ee, bize nasıl bulaşıyor bu bizde nasıl bir karşılık oluşturuyor onu tahlil edelim ve yani kendi üzerimizden uzaklaştırmak için bu tarz özellikleri e, gündeme alalım diye düşündüm. E, Siz de sanıyorum ki bu ayetlerin e, hatırlattıklarını son derece önemsiyorsunuzdur. Bakalım isterseniz lütfen. Bir kere hocam nasıl önemsemeyiz Kur'an'da bir ayet bu. Amin. Kur'an'da bir ayet. Tamamen herhangi bir ayeti Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar bütün insanlığın evet, evet. önemsemesi gereken bir şey. Yani şöyle diyorum. Hani ya bunlar bizden uzak, Üstümüze konmaz gibi falan bakılabilir. Bir de ya aman ayağımız oralara kaymasın falan diye bakılır. Şeytan var oldukça, biz de insan olduğumuz sürece her ayet, her risk bizim içindir. Evet, evet. Yani ben şu hastalıktan olmam demeye evet. benzemek işte filan yörede yaygın filan evet. ırktaki insanlarda oluyor bu hastalık demeye benziyor bu Aynen, işte doğru. öyle değil yani evet. insan olduğumuz evet. sürece şeytanda şeytanlığını evet. devam ettirdiği sürece yani kıyamete kadar her ayet her sahih hadis bizimdir bizimle ilgilidir evet. diye düşünmek zorundayız şimdi üstadım üstadım <gülüyor> dinimizi Allah'a öğretmek evet. diyelim biz buna evet dinimizi Allah'a öğretmek bunun üzerinde duralım da yettiği kadar vakit Müslümanlığımızı başa kalkmak yani evet. e, bilin ya Müslüman olduk işte bak giderim ha gibi gibi <gülüyor> yani aynen, aynen. adeta la bir ve la temsil diye denirdi eskiden la bir ve la temsil yani aman kastım o hmm. dil manasında yani partiye üye oldum Bak ben çekilirsem partiniz Parti çöker, partiniz çöker, dernekten ayrılırım ha. Gibi. Gibi evet. mantık yani. Müslümanlığı başa kalkmaktan ifade bu. Yoksa Müslümanlık eşantyonu almak anlamında değil. Çok evet. bir anlamda. Şimdi Üstad'ım bir kere <gülüyor> bu ayetin derinliklerine girmeden önce Allah'a din öğretmek Allah'a din, başladık, din evet. öğretmek konusuna girmeden önce şunu anlamamız lazım bizden önce din yaşayan ve Allahü Teala'nın çok büyük nimetleriyle karşılaşan zamanına göre bütün insanlardan üstün tutulmuş bulunan Musa Aleyhisselam'dan dolayı bütün insanlardan üstün tutulmuş, alemlere üstün tutulmuş o zaman için ee, bir din mensubu diyeceğimiz Yahudiler evet. ve Hristiyanlar. Bu dünyada bizden önce vardı bunlar. Evet. Kur'an azimuşken bu Allah'a din mi öğretiyorsunuz siz? Evet. Ayetini indirdiğinde, gerçi öyle olmasa bile bizim için bu ayet muteberdi Ama bir tecrübesi var göklerin bu konuda. İsrail oğullarının. Evet. Allah'a din öğretmeye kalkma hastalıkları oldu bu dünyada. Evet. Göklerden yere inen melekler bu vakıayı gördüler. Evet. Binan Ali. Hucurat suresinde Rabbimiz E kule tuallimun bi dinikum de ki sen Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Dediği ayet indiğinde bunun geçmiş sabıkası var insan Evet. Musa Aleyhisselam'a gelip konuşmalar yapmış, İsa Aleyhisselam'a gelip isteklerde bulunmuş. Allah gökten sofra indirsin bize. Demiş insanlık var öncesinde. Evet, evet. Yani sofra inerse bu gerçeği anlarız biz. Evet. Ya yani şöyle bir ziyafet çeksin bize Allah. Haşa der gibi demişler. Yani neredeyse kesmeyeceklerdi kurbanı değil mi? Yani, yani e, ineğin rengi şu mu, bilmem şu mu? Yani bu. İnsanoğlunun sabıkası var. Evet, evet. Dinimiz farklı bizim. Yani biz elhamdülillah Yahudi değiliz, Yahudi kafalı da değiliz. Hamdolsun. Hamdolsun. Veya diğer e, yani bu buzağaya dokunmayın diyen bir peygambere inat gidip buzağayı kesmeye kalkmaları. Evet. İnsanoğlunun sabıkası var. Evet. Bu bir gerçek, büyük önce, bir gerçek. Önce bunu tespit edelim. Evet. Şimdi bunu niye tespit etmeye çalışıyoruz? Varsa var. Biz Kureyş'teniz Biz Yesrib'teniz işte iman ettik biz Hakkımızda iyi ayetler indi Bir dakika Bir pehlivan da kansere mahkum bir insan Olarak yaşıyor Evet. Çünkü insanın Atalarının yakalandığı her hastalık bu Her zaman Ortaya çıkabilir Bu bünyenin üretebileceği bir hastalık demektir. Evet. Yani mesela e, Filanca Atam benim Yüzüncü dedem Düşünce kolu kırıldı. Sonra altıya koydular. Nasıl koyuyordularsa 500 sene önce. Bu ne demektir? Düşersem benim de kolum kırılır. O dedenin torunuyum ben çünkü. Evet. Bu kemiklerim için geçerli olduğu gibi beynim için de geçerli. Evet. Kalbi hastalıklarım için de geçerli. Evet. evet. Ben insan olarak Rabbimin alemlerden üstün tutulmuş. Sizi alemlerden üstün tuttuk. Allah yani zamanınızdaki diğer kavimlerden, diğer kabilelerden üstün tuttuk sizi, değerli kıldık buyuruyor Allah Teala. Buna rağmen peygamberlerine gelip İphesaba gelmez şeyler konuşmuşlarsa bu onlar sadece Yahudi oldukları için, İsrail oğullarından oldukları için değil, insan geni taşıdıkları için. Allah Teala onları insan yarattığı için bir parantez açalım. En üstünle en düşük arasında gelgidi olan bir mahluk insan. Evet. Eh seni takvimle yaratılmış. En üstün vasıflar. Esvel-i safiline düşecek karakterde. Evet. Bu yüzden de iki yolu kendisine açtığı bir kul olarak yaratmış onu Allah. Yani buyuruyor kitabımız. İki tarafı da açtık insana. Evet. Bu sebeple önce mantığını bunun çözmemiz lazım. Yani insanız. Medine'de Kur'an'ın indiği bu ayetlerin indiği insanlar e, Müslümanların en değerlidir, ümmeti Muhammed'in en üstünü olanlara bu ayetler indi. Ama İsrail da alemlere üstün tutulmuş bir kavimdiler. Dolayısıyla buna rağmen, buna rağmen e, Allah'a din öğretmeye kalktılar. Evet. Dinleriyle oynamaya kalktılar. Yaptılar da sadece kalktılar diye Kalkışmak bir kenara Fiiliyata da döktüler evet. bunu Tevrat'ın ellerinden alınma nedeni de Bu zaten evet. Şimdi bunu niye anlamamız gerekiyor bizim İnsanız evet. Bu ayetlerin indiği kimseler de insandılar. Mevcut yapıları Evet mevcut görüntüleri Evet şu O zamana Kever ki amelleri Evet bunlar hepsi çok mübarek Çok güzel vasıflı olarak e, beyan edildi yani çok güzel şeyler ortaya koydular evet. gerçekten tamam bunda bir itiraz yok e, ama insandılar ya geçmiş atalarımız olan insanlarda da bu tip sorunlar var diye Allahü Teala testi kırılmadan tokatını vuruyor adeta evet. Testi kırılmadan tokatını Yani var ya Nasır evet, din hocanın et, evet. testiyi kırmadan e, Tokat vurması Kırılınca Zaten ne mana yani. yani İsrail oğulları Testi kırıldıktan sonra tokat yediler evet. Testiyi kırdılar evet. Allah'a din öğretmeye kalktılar Ve tokatı yediler Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı indiği günler aleyhissalatü vesselam testi kırılmadan Allah tokatı vurdu. Evet. Böyle bir hastalık var insanoğlunda dikkat, dikkat edin. edin. Kaldı ki, Kaldı ki bilhassa münafık kadro Medine'de e, testiyi de kırmaya kalktılar. Evet. Testi tam kırılmadıysa da testiyi kırmaya kalktılar. Ashab-ı kiramın Ebu Bekirleri ve Emsali radıyallahu Anhum testi kırmadılar kolay kolay. Testiye dokundurtmadılar ama e, münafıklara kalsaydı testinin parçaları da bulunmayacaktı herhalde evet. e, böyle bir tehlike de var ortada evet. Allahu Teala e, lütfetti önceden ikaz etti ve e, ümmeti Muhammed'in adeta geçmişten ibret alıp hangi hataları yapmaması gerektiğini de ihtiva ediyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Tıpkı hocam bir örnek verelim. İnşallah daha iyi anlaşılır. Zina yapmayın değil de ne buyuruyor ayet? Yaklaşmayın. Yaklaşmayın. Evet. Niye? Yaklaştıktan sonra o zinayı yapmama risk. ihtimalin düşüyor aşağıya. Evet. Yaklaşınca bu bataklıkta mümkün değil. Temiz olarak geri gelmek. Nasıl zinayı yapmayın değil de yaklaşmayın buyuruyor. Bu tip ikazlarda Kur'an'ımızda adeta bu tip sabık fikirlere yaklaşmayın. Evet. Yaklaşmayın. Ben konumuzla ilgili değil. 1. derece de şu var hocam sanıyorum. Yani bu ayet sadece Tabi sahabe nesline hitap etmiyor. E, ve biz burada onu sahabe nesline ne diyor? Sahabe hatırası olarak e, okumuyoruz. okumuyoruz, konuşmuyoruz. Kendimize, asla, kendimize asla. E, Bana ne sahabeden hocam Kur'an benim kitabım. Tabi. Evet. 500 sene sonra gelecek Müslüman'ın da sahabeyle işine yani kendi kitabı Tabii, iman olarak evet. bir, birinci nesil e, Kur'an'ı gelimin muhatap aldığı tek nesil değildir. Kur'an bütün müminlerin kitabıdır. Evet, Birinci nesil üzerine düşen dersi aldı, yapacağını yaptı, gitti. Kaçıncı nesilsek biz, otuzuncu nesilsek mesela, biz bundan sonra Hep bize hitap ediyor. Bize, Hep her, her zamana hitap Bana, hocam evet. bize bile değil, bana. Çok bana doğru. Evet. Ben kendimi düşünüyorum. Bana, evet. Düşünmek zorundayım. Benim gibi müminleri de evet. düşünmek zorundayım. Burada e, Kur'an'ımız böyle bir işarette bulunurken, bizi ne tür tedbir almamız gerektiği evet. ya tıpkı kolumun kırılmasına karşı insan olarak hazırlıklı olmam gerektiği gibi beyin çarpıntısına karşı da çok dikkatli güzel. olmam gerekiyor demek. Bu ayette bu beyin çarpıntısı çok güzel. Yani <gülüyor> bunu anlamadıktan sonra bu ayetten Hucurat Suresi okumanın da bir gereği yok. Evet. Yani hatıra olarak Kur'an niye okunsun? Burada hocam ben konumuzla direkt birinci elden bağlantı değil, bağlantılı değil ama bunu anlamamız şart diye bir çıkın çıkarım yapmamız gereken konulardan biri. Mesela mümin e, dinlediği vaaza dikkat etmeli. Evet. Okuduğu kitaba dikkat, dikkat etmeli. Evet, evet. şimdi gençler bana diyorlar ki, filanca'nın romanını okuyalım mı diyorlar. Evet. Ben de diyorum ki, Müslüman yazarların romanlarını özümsedin, roman mantığını anladın mı sen? Necip Fazıl'ı iyi okudun mu mesela? Evet. Senin döneminin yazarı olarak Bana ise, Evet Necip Fazıl'ı Ben cümlelerinden tanırım İşte filan tiyatro eserini Çok iyi okudum Diyorsa sen o zaman bir solcunun imanı olmayan Birisinin bir kitabını da Bir sanat eseri olarak okuyabilirsin Senin Necip Fazıl aşısı almış birisisin Evet Eğer böyle değilse Sen güzel roman diye Filancanın romanını okursan Romandan örnek veriyorum Edebi eserlere hiç girmiyorum zaten evet, Yani evet. siyasi eserlere Düşünce kitaplarına denemelere hiç girmek istemiyorum yani Romandan örnek veriyorum sadece evet. Sen aksi takdirde O roman bitmeden bir beyin sarsıntısı Geçirebilirsin evet. Çünkü sana O adam vereceği fikirleri Açıkça başlık koyarak vermeyecek zaten Tabii İçine sızdıracak Sen turşuyu mikroskopla bile baksan Tuzunu göremezsin Evet. Ama turşu yiyince Tansiyonun yükselecek senin, hiç çare yok Dağılır. Ben tuz yemedim Turşu yedim salatalık yedim Lahana yedim diyemezsin o zaman Doktor sana sen tuz yedin diyor Yahu yemedim tuz diye tartışamazsın doktorlar evet. Yani okuduğumuz eserlerin Zehiri de altın zehri, tas içinde sunuyorlar denir evet. ya, roman, Niye? Filancaların evet. eserleri Daha kaliteli basılıyor Doğru daha kaliteli evet. basılıyor Neden? Çünkü sana direkt e, tuz vermiyor adam, evet. direkt zehir vermiyor. Bu sebeple e, bu ayeti biz eğer ümmeti Muhammed'e mensup müminlerin tıpkı zinaa yanaşmayın buyuran ayet gibi sarsıntılı fikirlere yanaşmayın sakın zehirlenmeyin şeklinde anlamamız gereken ayetlerden biri olarak görüyorsak, evet. o zaman mümin okuduğu romandan izlediği filmden dinlediği cuma vaazından, izlediği hoca efendilerden, hatta tabi olduğu şeyh efendiden, vesaireye kadar, herkesi bir nebze süzmek zorundadır. Evet. Ben onları anlayacak olsam zaten hoca olurdum, diyemez bana. Evet. Niye kimse bana, ben doların sahtesini nasıl anlayayım Diye bir şey demiyor Herkes anlıyor doların sahtesi Hoca, An, Anlayacak yolu buluyor Ne yapar? yukarı ışığa doğru mu bakıyor Ne bak Hocayı da anla evet. Hocayı da anla. Ben bunu böyle bir yerde söyleyince Bakalım nasıl anlayacağım dedi Bir sabah namazında kaldığı semteki Sabah namazında camiye gidiyor mu bak Niye gelmiyorsun diye sor soran <gülüyor> Geliyorsa sabah namazı geliyorsa ne güzel e, Sallallahu aleyhi ve sellem Derken ki gözlerindeki ışıltıya bak benim şeyhım derken ki ışıltıya bak Hangisini daha fazla abartıyor Hangisini daha fazla büyüyor evet. Büyütüyor gözünde Yani bunu anlar aslında insan tabii, tabii. Ama avuntuyu kendisi için Rahatlama olarak hissediyorsa O şeyhiyle o talebesiyle o hocasıyla Birbirimizi aldanabiliriz Ayrı evet. bir konu Yani ben 5 senedir bu tekkeye geliyorum 5 senedir bu vaazlara geliyorum 5 senedir bu vakfa geliyorum Üzerimdeki takva ne kadar arttı Evet. Kur'u bala ne kadar arttı? Peygamber sevgisi ne kadar arttı? Umumen Allah'ın dostlarına sevgim mi arttı yoksa özellikle bizim fırkanın adamlarına mı sevgim arttı? Evet. Bunların hepsi sahte doları evet. seçme taktiklerinden birisi. Şimdi bu ayette hocam bu girişi yapalım istedim. Evet. Allah razı olsun. Aksi takdirde biz yani tefsirini okuduk gittik gibi olur ayet. Evet. Şimdi ayete tekrar dönelim. 16. ayeti değil mi? Evet 16. 16. Hucurat, 16. 16. ayeti. Kul etuallimun evet. Allah Evet. Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Evet. Nasıl insan Allah'a din öğretiyor? İsterseniz şöyle bir gerçekte ne Medine'de. Ya da dini kim öğretir öncelikle? Elbette herhalde. Ya din kiminse öğretir zaten. Din kiminse o öğretir. Ha, kimse, o öğretir. Sen yani, müşterisin. O kadar müthiş bir tezada işaret ediliyor ki değil mi hocam? Yani... Akla bir defa hitar edin. Yani <gülüyor> aklın yok diyeceği bir şey. Evet, evet. Şimdi e, şu olmamıştır hocam. <gülüyor> Ey Muhammed. Haşa yani böyle onların ifadesiyle Allah bu ayeti yanlış indirmiş Doğrusu şöyle olsun diyen olmamıştır. Olmamıştır. Yok. Evet. Bu, bu bunu Medine'de nasıl söyleyeceksiniz zaten? <gülüyor> yani insanlar eee Allahu Teala'ya e, şöyle diyelim. İadeli taahhütlü diye bir şey vardı postada evet, eskiden. Evet. Şimdi herhalde e, var mı bilmiyorum. Ben kargo da. Kargo öyle gidiyor evet. İadeli taahhütlü yani geliyor. Sahibi almazsa geri gönderildi Geri gönderildi Böyle bir şey yok peygamberlerin hayatında Evet itirazları var terbiyesizlikleri var eski e, Peygamberlerine yaptığı terbiyesizlikler Ahlaksız çıkışlar laubarelikler, İffete gelmez ahlaka gelmez sözler söylediler Ama bundan sonra Kanun maddesini şu şekilde değiştirin diye Gazetelere bas insanların ilan verdiği gibi Bu Tevrat'ın ayetlerini Kur'an'ın ayetlerini şu şekilde değiştirin Değiştirsin Allah diye bir teklif veren yok Evet Böyle değil mesele yani Bu da o değil Bu da o değil yani evet. Medine'de kimse Şu şekilde olursa ayet bizi iman ederiz Yoksa etmiyoruz demedi Evet Demedi. Edep dışı çıkışları oldu Evet Edep dışı e, refleksler gösterdiler Ama bu direkt Şu şekilde olsun ayet diye değil mesela namaz niye iki rekâtla uğraştırıyorsunuz bizi Sabahleyin öğleyi altı kılalım diye bir teklifte bulunan olmadı. Evet. Böyle anlarsak bu girişten beri anlatmaya çalıştığımız mesajı da kaybederiz. Doğru. Evet. Böyle değil. yani ne oldu sorun burada evet. zaten. Yani Allah'a din öğretme diye ayete giren şey nasıl? Ayet teklifi ha. getirmediler evet, mesela. Evet. Kur'an'ın şu ayeti kaldırılsın, şu ayet getirilsin. Kırmızı mavi yapılsın diye bir teklif olmadı. olmadı. Ne İn, oldu? İnen ayet ve inen dini içlerine sindiremediler. Evet. İçlerini özümseyemediler bunu. Dilleriyle söylemese de kalpleri ve beyinleri bu böyle mi olmalıydı demeye getirdiler. Evet. Bu nerelerde ortaya çıktı? Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zatını ve peygamberliğini kabulde ortaya çıktı evet. Ebu Bekir radıyallahu an gelip sen var dünya yok diye özetlenecek evet. teslimiyet gösterirken Kureyş'in diğer ağalarına dediler bu yetim çocuk mu ya dediler peygamberlik buna mı inecekti niye buna indi Burada evet. bir sürü adamlar var patronlar var evet. Yetim çocuk nasıl bu işi çevirecek Yani şirket olarak görüyorlar hı hı, ya evet. peygamberli bir peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemin zatına Hakaret evet. yani onun Zatını benimseyememe Onun sünnetini Ağır görme Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in Ayetlerini hadi Allah'tan geldi Kabul ettik e niye peygamberin Önünde de kuru kureye teslim olalım Onun için dönelim maide A, suresinin ayetlerine nisa suresinin ayetlerine sen kabul edilmedikçe ey peygamber evet. sana tam teslim olmadıkça onlar sen Evet evet. evet. sen ifadesi e, efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor sen olmadıkça olmaz gönül huzuru ile senin getirdiğin ölçülere riayet etmedikçe üstelik İllâh gönül in. huzuru e, gönül huzuru işte gönülden kabul etmiyorlar evet, evet. Bunu da alenen de söyleyemiyorlar. Çünkü gavur olmayı da kabul edemiyorlar. Evet. Gavur olmayı da kabul edemiyorlar. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde uluhiyet haşa yok. Abd. Bu birisi. Tabii, abd Ama ona bakıp Allah'ı görme, görmeyi istedi Allah. Evet. Ve onun zatında Allah'ın şeriatını görmeliydiler. Evet. Allah'ın kudretini, azametini görüp teslim olmalıydılar. Binaenaleyh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zatı ile oynanması... Allah-u Teala'nın kime nübüvvet vereceğine dair itiraz görmesi demektir. Evet. Haysu yecealu risalete. Onların bir itiraz alanları Efendimiz'e aşırı itiraz edince, allah Teala ne buydu? Allahu ya'lemmu. Haysu yecealu risalete. Peygamberliğini kime vereceğini bilir Allah. Allah bilir. Sizden evet. iyi misiniz? ne karışıyorsunuz? Evet. Bu kıyamete kadar, Devam eder mi? Kıyamete kadar devam eder. En başta söylediğimiz sorunlardan birisi budur. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok evlendi? Bireysel hak niye fazla kullandı? Demek budur işte. Evet. Ne yaptıysa doğrudur Muhammed. Aleyhissalatü vesselam demedikçe onun zatına, kişiliğine, nübüvveti, tatbikatına itiraz var demektir. Direkt Muhammed niye peygamber oldu haşa. Ya bu sözleri söylemek bile insana ağır geliyor evet, biliyor musun? Evet, tabii. Yani, yani naklederken bile sıkıntı tabii. duyuyor insan. Yani niye o, o peygamber oldu diye direkt söylemiyor olsa bile e, birisi işte niye şöyle yaptı? Niye burada bunu dedi? Niye Ali'yi kolladı? Niye torunlarını işte cennetin efendisi yaptı? Niye herhangi bir kadın <gülüyor> cennetin efendisi olmuyordu onun hanımı oluyor? Evet. Gibi ifadeler ki bunlar bugün oryantalist müşriklerin Hristiyan bile Yahudi bile değil adamlar. Ağzını içimize de saldı. Yani bunlar çok rahat konuşuyor şimdi. Evet. İçimize de saldı. Yani e, peygamberin karısı Ayşe derken müminlerin annesi demeyip peygamberin karısı diye hitap etmek edep dışı bir harekettir. Evet. Allahü Teala müminlerin annesi diye onu önümüze koyuyor. Evet. E, ben anamız demem lazım. Elbette. Öz Anamdan daha anam diye evet. sevmemiz gerekirken bunu da öyle laf olsun diye değil. Fiilen yani anam İç, içinden, gibi evet, evet, kabul etmemek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zatına mübarek kimliğine, kaşlarına, dudaklarına, bıyıklarına neyse artık e, sempatiyle bakamamak. Hatta hasretle bakamamak evet. bu hastalığın hani... Diyelim filan hastalığın 1-2-3-4-5 kademesi var diyorlar ya evet. e, Bu o hastalığın Belki birinci derecede değil ama Beşinci derecede bir belirtisi evet. e, Beşinci derecede değil de Birinci derecede belirtisini Başka ayetler söylüyor ne diyor Niye Muhammed peygamber oldu da Başkası olmadı deyince allah Teala ne buyuruyor Kime peygamberlik vereceğimi ben bilirim diyor. <gülüyor> ama demek ki Allah'a din öğretmek önce peygamberin kim olması gerektiğinden başlayan bir hastalık. Evet. Peygamberin kim olması gerektiğini kullar belirlediğinde yani oy birliğiyle bir peygamber seçmeye kalktıklarında. Hatta şimdi bana vahiy geliyor diyor mesela ben de Resulüm diyor öyle şeyler çıkıyor hocam yani güya. Ee, o <gülüyor> hepten komik hocam o bir i̇şte, tiyatr. Yani. Ya. <gülüyor> <gülüyor> o bir evet. Ama ben. Ee, çocukken Allah beni affetsin hepimizi mağfiret buyursun. Aynen. Çocukken dedim yakın işte 30'lu yaşlarıma kadar ya bu kim manyak mıdır nedir böyle çocukça işte düşünüyordum. Kim aklına gelir peygamberlik iddia etmek ya? Etse bile Müslümanlar tükürükle geçerler onu diye zannediyordum hocam. Hasbunallahu ve Rabbim beni mağfiret buyursun. Yahu acayip şeyler Neler çıkıyor. ...adam kendisine vahiy geldiğini söylüyor... Evet, evet. ...bir sürü Müslüman geliyor... ...soru evet. soruyor... ...evlerinden televizyonlardan adamı izliyorlarmış hocam... Ya, ...hasbunallahu ve evet. ni'mel vekil... ...maalesef... ...hiçbir Maalesef. hastalık sönmüyor demek ki... Evet, yani. ...hiçbir evet, şey kaybolmuyor... Evet. ...demek ki hocam Allah'a din öğretme... ...Allah'a yani. dininizi mi öğretiyorsunuz ayetinde... ...birincisi... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...peygamber olarak gelmesi onun zatının kimliğinin Abdullah'ın oğlu Muhammed olarak aleyhissalatü vesselam bulunmasının üzerinde özümsenemeyen, içe sindirilemeyen her hareket bir, iki, üç, dört, beş şu kadar dereceden farklı noktalardan da olsa Allah'a din öğretmektir. Evet. Bir, iki, birinci mesele evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi tekrar dönelim isterseniz yine sizin mesela, yani bizden uzak konular bunlar. ...işte buyurduğunuz gibi diyemiyoruz... Evet. ...akılsızın biri çıkıyor Amerika'dan... E, ben de, ...bana da vahiy geliyor diyor... Evet, evet. E, Türkiye'de Müslümanım diyen insanlar... ...Ramazan oluşturan insanlar... ...ne diyor bu adam diye bakıyorlar... ...ya bu deli ne diyor diye bile bakılmaz buna... Yani. Evet, ...ne yani. diyor diye bakılabilir mi ya... ...mikrop bu bulaşır... ...Katemen yani, Nebi'nin... ...şeyini bildikten sonra değil mi Resulullah... ...e mesela kendim. hocam... ...Hindistanlı, Pakistanlı... E, isterseniz buna da işaret edelim... ...bir ders olsun ve Bengal'de işte Müslüman kardeşlerimizin başının büyük belası kadiyanilik evet evet kadiyanilik. yani şaka bir bela da değil hocam Allah rahmet etsin ee, Ebu Hasan Ennedvi rahmetullahi vefat etmeden e, ziyaret etmiştiniz önce, değil mi e, e, e, Emin Saraç Hoca Efendi'yi buradan Ahmet Hamdi Yıldırım Hoca'yı filan hepimizi bir çağırmıştı Öyle bir toplantı davetinin özü oydu Onlara karşı büyük bir toplantı yapılmıştı. O toplantıda ya da Türkiye'den destek olun bize diye. Evet. Ee, elhamdülillah bizim için de şeref oldu tabii. Ee, gitmiştik. Bu yani... Bugün yok diyebileceğimiz bir bir şeydir. İşte Kadiyanilik Hindistan'daki. Bu, bu da hocam ya. ben de karşılaştım. Böyle bana vahiy geliyor, yok bilmem ne. Hadi mezcup diyelim, yani. diyelim onu. O diyelim. Onu mezcup kabul ediyorum da ona takılanlara ne diyeceğimi evet, bilmiyorum evet. hocam. Yani değilidir. Ben Allah'ım da der haşa, haşa Yani evet. bu, bu şeyler haşa, o kadar evet. da. Bunu abartmıyorum hocam. Evet. Yani biz o zaman Adem Ergün abiyle de Beraberdik hı, o kezide e, evet. Hayret etmiştik buradan giderken Hatta böyle bir toplantıya ne gerek olur gibi hissiyat vardı içimizde Gittik baktık aman Allah'ım ya İnek pireslikten daha etkili Ordu Evet. yani kasıp kavuruyor e biz, Özü ne Yani bu meseleyle bağlantılı Olarak kadiyani Muhammed değildir. de peygamber ben şimdi geldim hı, hı. Şimdi ben peygamberim Ona bağlayayım hani biraz ama Abi kardeşiz biz onunla gibi bir şey. Ben böyle kabaca evet, evet, yani Benzerleri var Türkiye'de. Özü sarsma. Doğru, Sarsıyor. Doğru, doğru. Şimdi dolayısıyla Allah'a din mi öğretiyorsunuzdan yola çıktığımızda haşa elbette kimse Allah'a ben din öğreteyim, din taslağı diye bir şey göndereyim demiyor. Ama bunun eyleme dönüştüğü noktaları konuşmamız gerekiyor. Evet. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en ufak kabul edilen sünneti sarsılırken bile Ortaya çıkabilecek bir mikrobun adıdır. Evet, Onun için sünnetin seniyyenin yayılması, senin seniyyenin tazim ile karşılanması, sünneti anlatan Buhari'nin, Müslümin, i̇bn Mace'nin biz ve evet. bize ait diye algılanması bu ayetin e, işaret ettiği hastalığa karşı alınmış tedbirlerdir. Çok güzel. Hijyenik tedbirlerdir. Evet. Bir. İkinci mesele Allah'ın dini yani Allah'ın şeriatı demektir. Evet. Şeriata karşı her türlü direniş, diklenme, karşı koyma. Çünkü direniş, diklenme, karşı koyma farklı şeyler. Tabi. Mesela 100 senedir Türkiye'de şeriata karşı hem karşı konuluyor hem dikleniliyor. Evet. Mesela diklenme örneği nedir? Bütünü 500 ayet. Bunlardan dolayı bunaltmayın bizi. Evet. İşte çok şeriat isteyen Arabistan'a gitsin. Evet. Arabistan, başını orada örtsün. Sözleri diklenmedir şeriata karşı. Yani evet. hilafetin yok senin. Ordu sana ait değil. Elinde silahlı müeyyiden yok. Dolayısıyla ben dikleniyorum sana. Evet. Ama Osmanlı'nın içinde lale döneminde direniş vardı şeriata karşı. Evet. Bunlar farklı... Tabii, boyutlu tabii. kavramlar Hilafete karşı Abdülhamid'e karşı çıkıp Meşrutiyet isteriz şunu isteriz bunu isteriz Derken haklı gibi Görünseler de direniyorlardı evet. Abdülhamid'e karşı direniyorlardı Lale dönemi bir direniş dönemidir Daha sonraki dönem Karşı isyan Şeriatı isyan dönemidir O e, kafa koymalar Diklenme hareketleri Arabistan'a gitsin başına orada örtsünler evet. Diyenler Allah'tan müstahaklarını Buldular hak ettiklerini Bin defa bulsunlar ee, Daha da müstahak oldukları Şeyleri bulacakları Pazarlara gittiler evet. De, e, Mümin kardeşlerimize e, Biz ders olur Müminler olarak biz bu bataklığa Bir daha düşmeyiz diye söylüyoruz Allah'a din öğretmek şeriatını Kırpmaktır Evet, şeriatı kırmak. Yani burada şeriat nedir? Şeriat İslam'ın çarşı pazara, eve, siyasete müdahalesinin adıdır. Oraları şekillendirmesi, hamur, şekillendiriyor. Allah'ın eliyle yoğuruyor. Evet. Rengini veriyor. Allah'ın boyası dediğimiz şey, sıbgatullah. Allah'ın boyası dediğimiz şey şeriatıdır. Evet. Bu şeriat Günlük hayatta uygulanan şeriat iman esaslarında görülmez. Niye görülmez? Melekleri iman kişinin beyniyle ilgili bir olaydır. Beyni kalbi arasında. Ben Cebrail'e inanmıyorum. Niye desin ki insan? Evet. İnanıp inanmaması bir şey değiştirmiyor çünkü. Evet. Cebrail'in getirdiği şeriata itiraz eder itiraz eden. Evet. Allah'a din öğretmek nerede olur? Peygamber aleyhisselam'ı saydık birinci madde. İkinci madde şeriatında olur. Şeriatı çünkü ne diyor? Kiminle evleneceğini belirliyor. Ne yiyip yemeyeceğini belirliyor. Ne zaman uyuyacaksın, ne zaman kalkacaksın bunu belirliyor. Ticareti nasıl yapabilirsin bunu belirliyor. Siyaseti için ne zaman, nerede yapman gerekir bunu belirliyor. Çünkü din... Nasıl olur hocam? Yani mesela... Şeriatın çerçevesini belirlediği alanlarda bir adam nasıl Allah'a din öğretmeye kalkışır? Yani ne der ki, nasıl hareket eder ki bunu bir sen çok, arkadaş Allah'a din öğretiyorsun diye tanımlarız. Yani. Çok güzel. Mesela e, faizden konuşalım. Evet. Rabbimizin indirdiği ayetlerin hangisi tarihseldir? Yani Aha. o zaman vardı, şimdi gerek yok. Böyle bir ayet olabilir mi? Olamaz. Faiz yasaklayan Kur'an'daki iki büyük ayet. Evet. Cin çarpmış gibi tasvir eden ve Allah'la savaşmaktır peygamberle savaşmaktır diyen ayet iki büyük ayeti sadece. Evet. Baz evet. alalım. Faizin o, o haram ayetler olduğunu. ayetler nasıl böyle? Şimdi bu ayetler o zamandır tarihseldi. Şimdi yoktur diyebilir miyiz? Hayır. Evet. Peki. Demek ki hicretin birinci senesi İslam'ın uygulandığı. Şimdi de 36 senesindeyiz evet. 1436 sene devam etmiş ayetler bunlar. 2436 insanlığın görmesi mukadderse o zaman da bu ayet vardır var, var olacak. olacak. Evet. Şimdi birisi çıkıp dese ki 1436 demeyelim Hicretle onun ilgisi olmaz böyle diyenin evet. 2015 yılındayız kardeşim. IMFsi şu su, bu su dünya Bankası, İsviçre'deki filan banka ekonomiyi görmüyor musun? Evet. Artık faizsiz olmaz. Evet. verdiği dakikada hemen onu MR cihazına koyarız. Evet. İç görüntüsünü almamız lazım. Güzel kardeşim sen bu sözü böyle inandığın için mi söylüyorsun? Ya yani artık dünya geldi yuvarlandı Bankaların verdiği faizlerle ticaretin yapıldığı, sanayinin oluştuğu bir dünyaya geldik biz. <gülüyor> ee, bunu mu söylemek istiyorsun? Yoksa ne edeyim adamlar vinç gibi üstüme indiler. Silindir gibi eziyorlar beni. Ben de ölmemek için böyle söyledim. Hı. Mi diyorsun? Mustazafa mı oynuyorsun? İnkar mı oynuyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oynuyorsun desek belki sanki iradesiyle olmuş. Yani <gülüyor> hangi cihettesin sen? <gülüyor> evet evet. Naçar mısın? ...yoksa kafa mantaliten bu mu senin? Evet. Sorduğunuz Kimyan mı bozuldu? Eğer... ...Rabbim affetsin, nasıl ben Rabbime karşı çıkarım? Elbette faiz... ...zilzurna haramdır. Faiz ebediyen helal olmaz. Fakat ne diyeyim? Ee, bir şey yapamıyorum. Ee, yoksa... E, ...her şeyi gidiyor diyorsa... ...Allah gafur ve rahimdir. Evet. Hiçbir sıkıntı yok. Bu, bunu bunu konuşmuyoruz. Bu Allah'a din öğretmek... ...değil. Evet. Faizin modern çağın yasaklamaması gereken ya da hükümetlerin politikaları elinde ya da G20'lerin toplantısında kararlaştırılması gereken bir nesne olduğunu söyleyen Cuma namazına gidiyor olsa da kameralar eşliğinde hatta Cuma namazına gidiyor olsa da hatta sabah namazına gidiyor olsa da Allah'a din öğreten birisidir. Evet. Zira sabah namazının olduğu gibi Allah'tan alıyor. Cuma namazını Allah'tan alıyor ama faize, ekonomiye gelince Allah'a öğretiyor. Evet. Bu işte Allah'a öğretme meselesidir. Bunun için efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tip düşüncelerin hepsini ayağımın altına aldım dedi Veda hutbesinde. Evet. Yok, artık bunlar cahiliye hastalığı. Yani bir Müslüman ekonomide bazı şeylerin Kur'an'a göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre olmayacağını söylemesi Allah'a din öğretmektir. Mesela daha basit bir misal tarım zekatı diye bir şey var. Evet. Yani zekat hep fabrikatörlerin verdiği şey değil. Öşür dediğimiz değil mi? Buna öşür deniyor bizim evet. lehçemizde. Fakat ben öşürü niye kullanmıyorum? Osmanlı'da öşür başka bir tür alanı <gülüyor> özellikle e, evet. simgelediği için tam şeriat anlamıyla tarım zekatı. Tarım zekatı. E, tarımdan evet. zekat diyoruz. Çok net olmayan bir ölçü kullanayım. Ee, tarladan yaklaşık olarak e, bir ton civarında bir mahsul çıkıyorsa onun zekatı var. Özeti bu bu mesela. Evet. fındığından tut, <gülüyor> e, çayından e, işte mercimeğinden ne varsa mesela beş ton mercimek üreten birisinin e, işte ölçüleri ayrı yani bu yaklaşık olarak bir e, oranında bir zekat vermesi gerekiyor masraflarını vesairesini düştükten sonra şimdi e, bir Müslümanın zekat verememesi mümkündür İnsanoğlu bu Tabii. yani şu borcum var bu borcumu evirip kıvırıyor diyelim evet. bu günah işliyordur evet. bu Allah'a dil öğretiyor da denemez evet. şunu söylediğini varsayalım inşallah topraklarımızda böyle bir söz söyleyen yoktur i̇nşallah. ama varsayalım yani sanal olarak Hı. söylüyorum ya adamlar düğmeye basıp para kazanıyorlar Biz burada Urfa'da kapta gelip görsen güneşin altında Kavurma gibi kavruluyoruz Kazandık şuradan 5 ton mercimek Bunun mu zekatını istiyorsunuz kardeşim Dediği zaman allah Teala'nın sadece Borsada para kazananlardan zekat isteme hakkı olduğunu evet. Urfa'nın bahçelerinde Antep'in e, tarlalarında Fıstık e, Mahsulü toplayanların o zor şartlarda Malatya'da kayısı toplayanların çok ağır şartlarda bunu yaptıklarını zekat vermeye karşı muaf tutulmaları gerektiğini hükümete teklif eder gibi tarım ziraat odası kanun maddesi çıkarın diye hükümetten ricada bulunduğu gibi e, bakıyoruz ki bu bu Müslüman da tarımdan zekat muafiyeti olması gerektiğini söylüyor. Evet. Bu Allah'a din öğretmektir. Çok daha... Ee, demin şey bizim topraklarımızda inşallah yoktur dediniz Öyle bir şey duymuştum yani Allah hakkı diye Böyle mesela buğdayı ölçerken ayırırlarmış hocam Diyarbakır falan e, Urfa çevrelerinde öyle bir şey duymuştum Yani ben gene iyi niyetime devam evet. edeceğim İnşallah sizin dediğiniz gibidir Fakat çok üzücü bir şey şimdi zamanında belki bu zekat hakkı olarak evet. şimdi mahalle hocasına oradaki meleğe veyahut da Kur'an kursuna takdir buyurup verdiği şey olarak uygulanıyor hmm, lütfen. ama lütfen ikramen yok gene bu sevap olarak veriyor diye o manada demiyorum vermesi gereken 300 kilo mercimektir 20 kilo veriyor 20 kilo verince bitiyor görev zekat bitiyor ölçümüyle değil hmm. gönül ölçümüyle veriyor evet Dolayısıyla yine itiraz bu evet. yani bunu vermem yeterli olmalı yani cami çıkışında e, dilenen birisine bir lira verdiği gibi kabul ediyor bunu. Evet. Bu, bu nokta önemli ama Allah bilir ya zekat disiplininden uzak disiplin çok güzel disiplininden uzak evet. Allah bilir ya hocam bunun aslı zekattır bu cümle çünkü çok hoş bir şey. Allah'ın hakkı diye. Evet. Zaten Kur'an'ı bir deyim bu. Hayır o zaten onu Kur'an'ı bir görev olarak ve atu hakkahu yevme Evet. Hasat yaptığınız gün hakkını verin evet. dediği Kur'an'ın evet. Allah'ın hakkı. Deyim çok güzel. Evet. İçi dolduruluyorsa güzel. İnşallah dolduruluyorsa. <üstü güzel. Yani gülüyor> <gülüyor> ekstra güzel. Olsa evet. İçini ah bir doldurabilecek toplum olarak. Evet. E, ama e, yeri gelmiştir. E, ben özellikle yani inşallah emri bil maruf bakımından söyleyeyim çok geziyorum Anadolu'da köylere gidiyorum takva insanlar mesela bir gün evinde misafir kaldığımız halde evin bayanının terliğini görmediğim evler oluyor. Evet Anadolu titizdir hocam. Titizdir hocam. elhamdülillah ama hocam bakıyoruz e, muhakkak soruyorum tarım zekatından. Osmanlı'nın mira arazilerindeymiş o diyor. Evet. <gülüyor> Tabu da değil değildi. Şimdi bakıyorum böyle benim bile anlamadığım bir kelimeyi öğrenmiş. Evet. Ee, Allah'ın şeriatından bir kısmını kenara atamayız. Tarımda zekat var. Hatta ben bir müftü efendiye dedim ki siz de burada daha çok neyle meşgul daha çok yok hocam tarım var bizde dedi ve Türkiye'nin işte bir şey söyledi şu anda onu hatırlıyorum onun bir büyük ihtiyacını karşılıyoruz biz dedi hocam dedim e siz o zaman her sene 5-10 hutbeyi Zekatla ilgili ayırıyorsunuzdur. Zeka değil mi? Değil mi? Bize diyanetten geliyor hutbeler dedi. Evet. Bu cevabı kıyamet günü söyleyemeyeceksiniz dedim. <gülüyor> Çünkü ben de biliyorum ki yöreselliklere diyanet izin veriyor. Evet. Yöresel olarak özel Doğru. şartlar. Yani bunu diyanete yıkmanın bir kabahati özür değil hocam? Tabii. Yani bu hocam. Bu tabii, şey tabii, değil tabii, yani. Tabii. Madem öyle sen dilekçe yaz. Ben özel hutbe hazırlatmam gerekiyor. Bizde tarım çok güçlü diye. E, mesela Antalya hocam Antalya'nın evet. ilçelerinde Tarım zekatı özellikle konuşulmalı Tabi yani Her yerin kendine göre Ağırlığı var hocam yani İzmit'te de bunu okumanın bir manası Belki yok orada da sanayi ürünlerinin evet. Zekatı üzerine konuşalım Her halükarda hocam Allah'a din öğretmek şeriatında olabilir Bir de Evet. şeriatında Olabilirlik Nereden kaynaklanıyor? Şeriatın inceliklerinde kaynaklanıyor. Mesela belki yaralansak bizim de kanımızdan akacak bir şey. Şimdi mesela insanın e, teyzesinin oğulları var, kızları var. E, teyzemizi çok seviyoruz. Bir bayramda oturalım bir yerde deniyor. Şimdi teyze kızıyla teyze oğlu 18 yaşında, 20 yaşında. E, bunlar ayrı odalarda otursun dendiğinde kimilerinin bir cız ediyor hiç Evet. Ya biz abi kardeşiz diyor. Evet. Allahu Teala abi kardeş görmüyor sizi. Evet. Abi kardeş görmüyor deyince e, ama biz abi kardeş gibi büyüdük. Ama kelimesi eğer ya ne yapayım bu kadar becerebiliyorum. Rabbim beni affetsinse bu mağfiret olur bir şey. Mağfiret Ama e, ne demek ya teyzemin kızı bu benim. Ben öyle kötü adam mıyım? Kötü niyetle mi bakıyorum? İşte fırtınayı koparan Burada da böyle düzenleme olur mu? Olur mu da bu çok enteresan Çok daha karşılaştığımız bir vaka hocam İnşallah bunlar hep emri bin maruf olarak Allah'a din öğretmenin bugünkü sıkıntıları olarak e, Yansımaları olarak anlaşılıyordur Şimdi e, mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ikazında e, Kadınlarla e, Yani bir kadınla bir erkeğin halvet halinde olmaması konunda, konusunda bir ikazı var efendim. Evet. Halvet olmayın sakın diyor. Halvet ne demek? Kapalı bir odada, bir ev, bir ofis neyse kapısı kapalı bir yerde, camları kapalı bir yerde e, evlenmen caiz olacak. Yani evli evet. değil, sen de evli değilsin otomatik olarak evlenebilirsiniz evet. ise... Sonra evlenmiş bile olsa şu anda evli bile olsa halvet yasak bununla. Evet. Özeti bu bunun. Efendimiz böyle buyurunca <gülüyor> sahabeden biri demiş ki ya Resulallah kadının kayınları için ne dersiniz? Evet. Çünkü kayın yani kadın evli kocasının kardeşleri var. Evet. Kayın deniyor değil mi? Bugün kayın birader derçe, deniyor. Kayın birader diyelim. Evet. Biraderiyle kayın o kelimenin özü herhalde tabii, değil evet, mi? Evet tabii. Kayın hakkında ne dersiniz evet. diye soruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve ee, Şimdi kadın evli, kocası var, kocasının kardeşleri veya abileri var. Şimdi o evliyken onlarla evlenmesi mümkün değil bir daha. Ama boşanmış olsa, kocası ölmüş olsa otomatik olarak onunla evlenmesi caiz. Evet. Dolayısıyla o da onun namiharemi. Evet. Yani onunla halvet kuralları geçerli. Efendimiz de buyurmuş ki o ölümdür bu. Evet. Halvet için tehlike demişti. Evet. Bir ara olmayın. Kayınla ilgili sorulunca o ölümdür buyurmuş. Evet. Şimdi hocam bu çok e, anlamadım. ağır bir şey yani Yani şimdi. Kas. E tabii. Yani ölümdür. kalp hı. krizi gibi bir doktorun sen hı hı. kalp krizi geçiriyorsun. Geçirirsin. Demesi gibi bir vaka bu. Şimdi bu, o zaman tabi ashab-ı kiramın buna itiraz ettiği, Ya Resulallah öyle olur mu biz kayınlarımızla yemek yiyecektik filan dediklerine dair bir haber yok. Evet. Şu ana kadar gözüme çarpmadı. Belki varsa da yani ben duymadım ama şimdi hemen hemen ben balada yapmayayım üç Müslümandan birinin bu konuda sıkıntısı var. Yani ben evde yokum diye benim kardeşim, erkek kardeşim, hanımımla o türbeme giyemeyecekler mi? Evet. Ve de şunu da, şunu da duyuyoruz. Tövbe tövbe. Bu kadar kötü insan olur mu bu dünyada ya? Hiç <gülüyor> yengesine insan art niyetle bakar mı? Halbuki Halık'ın senin, peygamberinin lisanından bu bir tehlikedir, ölümdür diyor. Evet. Eğer bir Müslüman, tövbe ya öyle bir şey olur mu? Yengem benim anam ya. Onun yemekleriyle büyüdük biz gibi böyle Anadolu'dun hı hı. hoş delikanlılık ifadeleri evet. vardır. Bunlar Allah'a din öğretmektir. Allah yapabilirsin böyle bir şey şimdiye kadar yapmadın. Şu anda da düşünmüyorsun ama günün birinde şeytan boş yakalar seni. Yengenin bir seni kışkırtacak sahnesini görürsün. O veyahut da senin kışkırtıcı bir sahneni görür şimşek gelir geçer kafadan tövbe estağfurullah deyip, hatta abdest alıp iki rekat namaz kılarsın yengeme karşı böyle bir şey nasıl geçer benim aklımdan diye kendini ayıplarsın balkondan atlayacak kadar e, böyle deprenişin olur sıkıntın olur lakin beş sene sonra on sene sonra şeytan o yumurtadan istediğini öğretir evet. bunu bildiği için Allah eski ümmetlerde bunun tecrübe edilmiş deneyimleri bulunduğu için Allah Teala bu ikazı yapmıştır. Evet. Dolayısıyla bu ikazı yaptığına göre Rabbimiz bir mümin buna itiraz mantıklı böyle bir şey olmaz dediği zaman Allah'a din öğretmiş oluyor. Neden? Yaratan'a yaratılmış akıl veriyor. Evet. Ben böyle bir şey olur mu ya yengeme böyle bakar mıyım? Mesela ben kendimden şimdi kıyas ediyorum. Tövbe estağfurullah herhalde o gün göklerden aşağı düşmüş Olmam lazım böyle bir şey düşünmek için Geçiyor içimden evet ama Şu da geçiyor içimden beni ben mi iyi biliyorum yaratanım mı iyi, iyi biliyor Evet yaratanım beni benden iyi Biliyorsa şeriat onun şeriatıdır Evet ahlak onun Ahlakıdır yani Allah'ın ahlak dediği şey Peygamberinin ahlak dediği şey Bizim e, herhangi Bir şekilde e, Onu tekrar ona öğretmemiz gereken Şey olduğunda Kulla Rab yer değiştirmiş olur yani Asıl işte en büyük şey bu Mana geleceğimiz yani. Üçüncü noktada evet. bu niye yasaklanıyor evet. ha, Çünkü allah Teala Demokrasilerde Sekularist mantıkta olduğu gibi Vatandaşın Gönlünü yapmak için bir şeriat Göndermedi ki Evet. Vatandaşın gönlü teslim olsun Diye şeriat gönderdi Yani şeriat Allah'ın dini memnun etmek için değildir insanları Allah'ın razı olması içindir şimdi gerçi bir miktar mesela biz hoca, hocalar olarak hepimizde belki vardır bu ama insanlar İslamiyet'i şirin görsünler tatlı görsünler diye oradan kırp buradan kırp yani cici, cici din tatlı din, sempatik din üretme hastalığımız var bizim evet Allah'ın Affine, mağfiretine muhtaç olduğumuz temel hastalıklarımızdan birisi budur. Din bu kardeşim. Allah Teala ne buyuruyor? Biz gönderdik, evet. iki yolu da gösterdik. İsteyen gelsin, isteyen gelmesin. Ama gelmeyenlere cezamız hazırdır bizim. Gelenlere de cennetimiz hazırdır. Buyuruyor. Biz biraz daha sempatik din. Hani. ...onu anlatma, bunu anlatma... Nasrettin Hoca'nın bir kuş hikayesi var ya... ...şimdi Leyli'yi yakalamış da... Şimdi kuşa <gülüyor> ...şöyle, benzedin şöyle de. bir kuşa benzedin demiş... ...maazallah belki dinimizi... ...böyle kuşa benzetme... ...hastalığımız olabilir... Ben anlıyorum sizin vaktiniz bitti yani iki, hocam 3-4 dakikamız kaldı <gülüyor> hocam bitti. Yani bir toparlayalım ama Bu yani insanın kendini Rab yerine koyması Gizli gizli Rab yerine koyması Rab yerine, O çok önemli yani hakikaten Bu işe yani bir Didiklerken mesela bir ilahi hükmü Didiklerken bu tehlikeyi Görmek lazım değil mi? O noktaya gelmeden ben şunu da toparlayayım o ha, zaman lütfen. Birincisi Efendimiz'in zatıyla oynarken Bu sıkıntı evet. ortaya çıkar İkincisi şeriata karşı oynarken evet. ortaya çıkar Üçüncü sorun ki Bu asırda ciddi bir evet. hastalık Bu Allah'a din öğretme Kur'an'ın Modern bir ifade kullananın dizayını var Evet. Ya da şeriatın dizaynı var Evet. İşte Kur'an'ın Dizaynı diyelim Fatiha'dan Bakara'dan devam ediyor evet. Hükümler dizilmiş Ondan sonra şeriat Hükümlerini farzlar Vacipler, sünnetler Adap, müstahap Şehire dizmiş Haramlar var, evet. mekruhlar var Yani şeriat Bir kalıp ve bir ağırlık Üzerinden geliyor Ve Kur'an'ımız Kendine mahsus bir anlatımı var Ağırlıklı Gördüğü şeyler var Nasihat şeklinde anlattığı şeyler var Herhangi bir şekilde Allah'tan olduğu belli olan Bu sıralamalar Bu ağırlıklı tutma sıralamalarıyla Oynama hareketleri de Allah'a din öğretmektir Evet Yani birisi kalkıp Nisa suresi Modern çağa daha uygundur diye Kadınlardan bahsettiği için Bakara ile yer değiştirsin dese Evet Bu da bir hastalıktır bunu sözde dese hastalıktır, pratiğe dökse hastalıktır. Allah'ın kullarına hitap eder hoca efendi. Özellikle kadınlara hitap ediyorsa, kadınlar daha narinler, daha iyi anlıyorlar. Ya da kadınlara hitap ederken onları rahatsız olmayacak ayetleri, ...tercih ediyorsa... ...ya da mesela bir kitap yazıyor... ...kadınların incinceyi hadisleri koymuyor ona... Evet. ...bunlar hepsi Allah'a din öğretmektir... Evet. ...Allah'a akıl vermektir bunlar... ...haşa evet... ...haşa sümme haşa... ...bunlar bu ayetin... ...Hucurat suresinin 16. ayetinin... ...dikkatimizi çektiği şeylerdir işte... ...yani Allah'a akıl vermektir... ...hocam son bir cümle alarak... ...yani <gülüyor> dinleyicilerimize mesela... ...aman ha... ...diyebileceğimiz bir şey mesela... Bana. ...aman hası şudur... ...bütün bunlar... Evet. ...Peygamber Efendimizin zatıyla oynama... Evet. ...şeriatla oynama... ...tertibiyle düzeniyle şeriatımızın... ...dinimizin, Kur'an'ımızın oynama... ...konuda oynama... ...bunların hepsinin götürdüğü nokta... ...kul Allah'ın yerinde... ...kendisini görme seviyesinde... ...bir hastalıktır... Allah ile kulun denkleştirilme hastalığıdır. Önceki olsun. ümmetler tekrar en başa dönüyor Önceki ümmetler biz de buradayız. Bir Allah öyle dediyse biz de böyle dedik. Dedikleri için helak oldular. Evet, bu ümmetin ebediyen böyle bir şeyde ittifak etmesi mümkün değil. Sabit bir fırka inacisi hep bulunacak. İnşallah. Ama bu sapıklarda içimizde bulunacak ki Allah bu ayeti. Bize evet. Aman ha diyerek. Aman ha. Diyerek e, bu programı tamamlayalım İslam'dan hayata ölçüler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla sohbet ettik. Allah'a din öğretmek. Hucurat suresinin 16. ayeti. O ayeti bir daha okuyalım inşallah. Bir bir, bir birkaç e, kere. De. Ve onun üzerinde tefekkür edelim.